Su Hakkı programına hoş geldiniz. Ben Nuran Yüce. Bu hafta Akgün aramızda yok. Onun yerine yine Su Hakkı kampanyasından e, Gonca var yanımda. Gonca ile birlikte bu hafta programı sunacağız. Merhaba. Ee, geçtiğimiz haftalarda Filint'teki kirli su sorunu ırkçılık ve yoksulluk meselesi başlıklı e, haberler çıktı basına yansıdı biz de bu hafta bu konuyu ele almak istedik ee, bir miktar arka planını anlatarak başlamak istiyoruz meseleye kapitalizmin yapısal krizleri olan e, bir sistem ve bu krizlerin e, her birine e, çözüm olarak önerdikleri reçeteler aslında aynı tarihler değişse de e, önerdikleri çözümler çok Benzer nitelikte ilk akla gelen önerileri şu oluyor vergi miktarlarını arttırmak e, sosyal haklarda kesintiler yapmak olan kesintileri arttırmak aslında e, işçi sınıfına yönelik çok ciddi yaptırımları hayata sokuyorlar bu yoksul ya da zengin ülkeler içerisinde pek fark etmiyor hepsinde aynı e, yöntemi uyguluyorlar son 30 e, yılı aşkın süreden beri yapılan ise... neoliberal politikalar hepimizin bildiği üzere... ...ve bu neoliberal politikaların da asıl e, saldırı noktası... ...ya da işte gözünü diktiği noktalar... ...kamu hizmetlerinin e, özel sektöre açılmasıydı. E, bildiğiniz üzere su meselesi de bunun içerisinde gündeme geliyor. Su aslında özelleştirmeye tabi tutulan... ...kamu hizmetlerinin en son aşaması diyebileceğimiz bir nokta. E, şimdi... Suyun e, özelleştirildiğini tanık oluyoruz. E, ülke içerisinde de ya da ülke içerisindeki şehirlerde de bu gerçekleşiyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde Flint'te olan meselede bu iflas eden e, bir şehrin e, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi meselesi e, Flint'te yaşanan. Aslında zengin ülkelere baktığımızda fiziksel olarak suya erişimde çok ciddi bir sorun olmadığını görüyoruz. Öncelikle fiziksel erişebilirlikten neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Her evin ve her eğitim kurumunun veya iş yerinin içerisinde veya hemen yakında suyun bulunabilmesi ve fiziksel olarak bu suya erişilebilmesi demek. ABD gibi gelişmiş ülkelerde bu konuda ciddi bir sıkıntı yok. Az önce de söylediğim gibi. Her evde hemen hemen şebeke suyuna erişim var. Bu ülkelerde gene olarak sorun suya erişimde ayrımcılığın yaşanıp yaşanmaması meselesi. Mesela bir kentte sular kesilecekse ilk neresinin suyu kesilir? Genellikle varoş mahallelerin ve yoksulların e, bulunduğu bölgelerin suyu kesilir. Oysa uluslararası hukuka baktığımızda yasa dışı yerleşimler ve evsizler de dahil olmak üzere ''Mahrumiyet bölgelerinde iyi korunmuş su imkanları sağlanmalıdır. Hiçbir hane halkı konut durumları veya arsa durumlarına dayalı olarak su hakkından mahrum bırakılamazdır.'' şeklinde bir prensip yer alıyor. İşte bu noktada kapitalizmin içinde bulunduğu, krizin tetiklediği ve hani dünyanın çivisi çıktı dedirten birkaç gelişmeyi bugün programımızda ele alacağız. Bunlardan en günceliyle Filint'le başlamak istiyoruz. Nurhan, dilersen bir miktar Flint hakkında bilgi vererek başlayalım. Evet, çünkü ilginç bir yanı var Flint'in. Neden diyeceksiniz? E, sulak bir yer aslında. Suyu bol bir yer. Buna rağmen nasıl bir su krizi ortaya çıkıyor Flint'te? E, Flint kenti Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batısındaki eyaletlerden biri olan Michigan'da. Michigan eyaleti Great Lakes adlı büyük gölleriyle biliniyor. Amerika'da tatlı su kıyısı en uzun olan eyalet Aynı zamanda öyle ki eyaletteki hiçbir nokta bir göl kaynağına yaklaşık 10 kilometreden daha uzak değil. Zaten Michigan ismi e, yerli Amerikan dillerinde e, Ojibwe dilinde büyük su ya da büyük göl anlamına geliyormuş. Şimdi bu kadar suyun bol olduğu e, suya rahatlıkla ulaşabilecek fiziki olarak erişebilecek e, bir kentin sakinleri bugünlerde susluktan kırılır durumda çünkü musluktan akan içme suyu yokun, yoğun bir şekilde e, kurşunla kirlenmiş durumda yüz bin kişilik kentte e, ciddi e, hastalıklar başlamış özellikle çocuklarda görülüyor hastalıklar e, hayat felç olmuş durumda. Ee, sağlık sorunu riski nedeniyle geçtiğimiz haftalarda olağanüstü hal ilan edildi. Filint'te e, öyle bir aşamaya gelinmiş durumda ki e, işte o Amerika'nın o tırnak içinde söyleyelim e, çok e, övündükleri e, ulusal muhafız güçleri e, Flint'teki halka ambalajlı su temin etmek için şehre e, gönderilmiş durumda. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? Hangi tarihsel sürecin, sosyoekonomik dönüşümlerin sonucunda bu noktaya gelindi? Biraz da buna bakmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Filin nüfusu 1960'lı yıllara göre yarı yarıya azalmış durumda son yıllarda. 1978'den 2006'ya kadar bölgede fabrikası bulunan otomotiv şirketi General Motors 72 bin kişinin işine son vermişti. Hatırlayacaksınız. Ekonomisi büyük oranda otomotiv sanayine bağlı olan Filint kenti 2002 ve 2012 yılları arasında tam iki defa iflas etmişti. E, bu sürecinin sonunda Filint halka gittikçe yoksullaşmaya başladı. E, şu an baktığımız vakit e, Filint, ABD'nin ölüm oranı en yüksek şehirlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Son istatistiklere göre, demografik istatistiklere baktığımızda Kentteki nüfusun yüzde 41 yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ee, kentte yaşayanların önemli bir çoğu ki bu yüzde 60'ına tekabül ediyor siyahlardan oluşuyor. Ee, kentte en temel insan hakkı olan su hakkının bile sağlanamadığı bu kentte e ...analizciler, uzmanlar yoksulluk ve ırk ayrımcılığının ciddi boyutlarda yaşandığını ileri sürüyor. Hani Zaten bu verilere baktığımız vakitte bunun doğrular nitelikte olduğunu görüyoruz. E, Flint doğumlu yönetmen ve aktivist tanıyacaksınız Michael Moore... ...geçenlerde şöyle bir yorum yapmıştı. Flint krizi beyazların yaşadığı bir şehirde meydana gelmezdi demişti. Ee, sosyolojik verilere baktığımız vakit Michael Moore'un ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Birçok evet. araştırma şunu gösteriyor. Siyahların ve hispanik ABD vatandaşlarının çevre sorunlarından daha fazla etkilendiği çok net bir şekilde ortaya konuyor. Buna literatürde çevresel ırkçılık da deniyor. Ee, Bunu biraz daha detaylandırmak evet. istersen. Bu konuda yapılmış kimi araştırmalar var. Ee, evet biraz rakamlara boğacağız ama bu rakamlar aslında çok e, ciddi bir toplumsal krize işaret eden nitelikte verileri içeriyor. Her beş siyah ya da hispanik ABD vatandaşından üçü bir ya da daha fazla zehirli atık merkezinin bulunduğu mahallelerde yaşıyor. Yerli Amerikan nüfusunun yarısı terk edilmiş ya da kontrol edilmeyen zehirli atık bölgelerinde yaşıyor. Etnik e, grubun bir katı atık yakma merkezine komşu olma olasılığı ulusal ortalamanın neredeyse iki katı üzerinde olduğu söyleniyor. Şimdi %68'inin e, termik santrallerin ağır kirlilik yarattığı bölgelerde yaşayan siyah Amerikalılar için bunun bir tesadüf olmadığını düşünmeleri e, çok Normal bir şey çünkü bütün veriler yapılan araştırmalarda siyahların ve hispaniklerin e, beyazlara göre çok daha e, zor şartlarda daha doğrusu çevresel kirliliğin çevresel felaketlerin e, daha yoğun olduğu yerlerde yaşadığını işaret ediyor başka araştırma daha var ondan da kısaca bahsedelim 2002 yılında yayınlanan Air of, Air of Injustice adaletsizlik havası adlı rapora göre siyah Amerikalıların ortalamadan 3 kat fazla astım hastası olduğu ve tıbbi yardım gerektirecek kadar ağır hast, ağır astım olanların sayısı da siyah nüfus siyah nüfusta beyaz nüfusa göre 3 kat fazla oldu tespit edilmiş. Yani ortada bir katmerli eşitsizlik e, söz konusu. A ayrıca e, sağlık sistemine dahil edilmeyen Afrikalı e, Amerikalı nüfusun yüzde otuzunu teşkil ettiği söyleniyor ki yoksulluk e, oranları da e, siyahlar arasında çok daha ciddi boyutlarda. Evet, yani, sivil haklar aktivisti Jesse Jackson da geçtiğimiz günlerde Flint halkının ticari çıkar uğruna ihanete uğradığını belirtmişti. Evet, Peki, yani ırkçılık ve yoksulluk aynı evet, zamanlarda paralel giden süreçler. Peki ne oldu da Flint şehrinin yaşadığı iflas, ekonomik kriz, insanların içtiği suya kadar en temel yaşam hakkı olan suya kadar dokundu? İflasın arkasından e, Flint kenti pat, para tasarrufu yapmak amacıyla içme suyu ihtiyacını 2014 yılında Flint nehrinden karşılamaya başlamıştı. Bununla birlikte aslında insanlar ciddi anlamda şikayetlerini dile getirmeye başlamışlardı. Ancak eyalet yöneticileri hiçbir sorun olmadığı, paniğe gerek olmadığı şeklinde bu eleştirileri hasır altı etmişlerdi. Evet. Ama bu arada şey yapmışlar, eyalet, yani kamusal alanlardaki su hizmet, e, su içim yerlerinde sağlıklı su vermeye evet. başlamışlar. Yani öyle bir e, ne göz açıklıkta yapmışlar. Yani insanlar, e, sıradan insanlar şikayet ederken bir yandan kamu binalarında... Temiz su temin etmeye başlamış yöneticiler. Evet kesinlikle. Peki mesele ne zaman e, göz ardı edilmemeye başlandı? E, aylar aylar sonra araştırmacılar devreye giriyor ve hem suda hem de çocukların kanlarında yüksek düzeyde kurşun bulunduğunu ifade ediyorlar. E, ancak bunun üzerine Michigan Eyaleti Başkanı Sander bir sorun olduğunu kabul ediyor. Sorunun ortaya ilk çıkışından aylar sonra. Hı hı. Çünkü ee, şöyle hı. bir şey olmuş, ee, yani 2014 yılında Flint nehrinden şehrin e, su ihtiyacı karşılanmaya başlanmış. Ondan önce Huron gölünden su temin ediliyormuş. Evet. Ee, Huron gölünden temini edilen suyun kalitesi ile Flint nehrinden temin edilen suyun kalitesi arasında fark var ve Flint nehrinin e, suyunun Arıtmaya yeterli nitelikte bir e, altyapısı yok Flint kentinin. Ve doğal olarak e, sorunlu, kirli su e, Flint halkına verilmeye başlanmış bile bile. Evet. Geldiğimiz noktada hani su krizi öyle bir hale almış durumda ki eyalet başkanı Sander, Michigan ulusal güvenlik birimlerine halka ambalajı su dağıtımı yapmada yardımcı olmaları için çağrıda bulundu. Sorun artık kontrol altına alınabilir bir durumdan da çıkmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda sona ermesi gereken bu acil eylem planı Nisan'ın 3. haftasına kadar da uzatılmış durumda. Burada tabii bu su krizinden, filmdeki su krizinden toplumun tüm kesimleri etkileniyor ama bazı gruplar diğerlerinden daha çok etkileniyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi... Flint'te yaşayan yasal olmayan göçler, göçmenlerin durumu suya erişim konusunda daha da zor. Belediyenin çeşitli yerlerinde karneyle dağıttığı su ve şebeke suyu filtreleri sadece kimlik gösterilerek alınabiliyor. E, bu yüzden yasal olmayan göçmenler tamamıyla kendi kaderleriyle baş başa kalmış durumda. Güvenlik güçleri kontrolünde evlere verilen sulardan faydalanamayan göçmenler mecburen ambalajlı suya mahkum olmuş durumdalar. Şimdi soruşturma başlatılmış durumda. Diğer yerlerde de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin başka şehirlerinde de bu tür meseleler yaşanıyor. Onlara geçmeden önce bu neden Flint nehrinden su aldıklarına ilişkin de birkaç bir cümle edelim. Çünkü az önce de söylemiştik şehir iflas ediyor. Kamusal maliyetleri aşağı çekmek gerekiyor diyorlar. Ve bunun için de daha ucuz diye... Filint nehrinden su almaya başlıyorlar Huron gölünü bırakıp Filint nehrinden su çekmeye başlıyorlar ve gerekli arıtmayı da yapmayarak verdikleri için işte su krizi sağlık problemiyle birlikte büyümeye devam ediyor. Ee, bu olayın sadece Filint'e özgü olmadığını Biliyoruz, ee, daha önceki programlarımızda da biz e, Amerika'dan birkaç tane örnek vermiştik, su krizinin yaşandığı. Ee, yine onlardan birkaç tane örnek verelim. En yüksek nüfuslu kenti New York'ta şehir suyundan kaynaklanan kurşun zehirlenmesi olduğu e, ifade edilmişti. 2012 yılında yapılan testlerde 900'den fazla çocuğun e, kurşun zehirlenmesi tespitinde bulunmuş bulunulmuştu. Yine Washington'da benzer nitelikte olaylar yaşanmıştı. Ee, New Jersey eyaletinde e, yine benzer nitelikte e, mevzular yaşanıyor ama bu benzer mevzular yaşanıyor dediğimizde bunların arka planda yine ortak bir nokta var. Tam da Flint'te çözüm önerisi getiren anlayış işte e, New Jersey eyaletinde de Michigan eyaletinde de e, vuku bulmuş durumda. Ne diye soracak olursanız bu. Flint'teki su sorununa da çözüm getirsin diye başa getirdikleri insan aslında finans açısından krizde olan firmalara yardımcı olan bir ekonomist. Bu model diğer eyaletlerin şehirlerinde de uygulanmış. Öyle gözüküyor ki e, Flint'teki durumu vakayı örnek alan New Jersey başkanı Christie'de çoğunluğu siyahlardan ve diğer etnik gruplardan oluşan Atlantic City'de Aynı yöntemlere uygulayacak gibi gözüküyor. Yine aynı benzer zihniyetin ürünü olan ekonomistler, maliyeciler böyle bir su krizine, ciddi krizine el atacaklar. Ve maalesef benzer sorunlarla karşılaşacaklar gibi gözüküyor. Evet, uyguladıkları reçetenin tek bir şeyi var, hedefi var. Maliyet unsurlarını aşağı çekmek e, kamusal çıkar, sağlık, kamusal sağlık gibi e, unsurların hiçbiri dikkate alınmadığında doğan tablolar böyle oluyor. Şimdi bir ara verelim. E, sonrasında devam edeceğiz. E, eBay'den Camtori var.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 I will come to you river I will come to you river, come to, your river. Come, to your river. come to your river wash my soul I will come to you river wash my soul I will come to you river wash my soul again Carry away Merhaba. Su hakkı programından Filint'teki kirli su sorunu ırkçılık ve yoksulluğun krizidir ee, konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Amerika'nın birçok şehrinde krizle birlikte iflas eden şehirler ve bu iflas eden şehirlerde su hizmetlerinin özelleştirilmesini, ambarajlı su şirketlerine devredilmesini e, konuşuyoruz. 2013 yılında... E, Başlangıç nitelinde diyebileceğimiz mesele Detroit'te olmuştu. Detroit aynı şekilde Flint gibi çok imrenilen bir şehirdi. Otomotiv sektörünün ağırlıklı olduğu. Detroit'te de iflas edince otomotiv sektörü çok ciddi bir biçimde su hizmeti kamunun elinden özele devredilmeye başlandı. İnsanlar su faturalarını ödeyemez hale geldiler yoksullukla birlikte. E, su fiyatları arttı. E, bunu karşılığında Detroit yönetiminin bulduğu çözüm insanların su faturalarını e, toplayabilmesi için özel bir e, şirketten anlaşmak oldu. E, bunun sonrasında insanlar başka çözüm önerileri de geliştirdiler. Biliyoruz ki e, su çok yaşamsal önemli bir e, varlık. Ve bu varlığın olmaması durumda yaşam duruyor. Bunun için e, eylemler de yaptılar. Direnişler de sergilediler. Suyu tırnak içinde yine söylüyoruz. E, kaçak yöntemlerle kullanmanın e, araçlarını da e, buldular. E, ama e, bir şeyi gösterdi ki Detroit meselesi bize. E, kamunun elinden çıktığı an su... Aslında insanlar e, tamamen özel sektörün insafına bırakılmış oluyor. Çünkü e, Detroit'te e, su kesintileri başladığında ambalajlı sular, e, ambalajlı su şirketleri e, işte insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamaları için e, oraya ücretsiz bir biçimde su göndermişlerdi. Ama biliyoruz ki bu kalıcı bir çözüm oluşturmuyor. İnsanlar e, bütün temel ihtiyaçlarını yemek, işte temizlik ihtiyaçlarını ambalajlı sulardan karşılamaları mümkün değil. E, ama bu arada ambalajlı su şirketleri dönüp e, kendilerinin ne kadar e, yaşamsal önemli bir faaliyet yaptıklarının altını çizmeye çalıştılar bu krizden de faydalanarak hatta e, biz bunu Türkiye'de de görüyoruz e, ambalajlı su şirketlerinin e, açıklamalarına tanık oluyoruz işte diyorlar ki e, ambalajlı su bir tercihin ötesinde bir zarurettir evet Detroit'teki insanlar için bir zaruret halindeydi çünkü musluklarından temiz su akmıyordu ama bunun asla ve asla bir çözüm olmadığını biliyoruz e, çünkü ambalajlı suyla bütün temel ihtiyaçlarımızı karşılama imkanımız yok. Ayrıca bu şirketler ilelebet e, ücretsiz su sağlayacaklar diye e, bir durumda söz konusu değil. E, vaktimiz e, daha var. E, belki o Detroit meselesinde talep edilenleri bir kere daha e, dile getirebiliriz. Detroit'teki insanlar şunu talep etmişlerdi. Bu su kesintileri fahiş su faturaları, ödenmeyen su faturaları karşısında e, işte insanların suyunun kesilmesi, bütün bunlara karşı olarak da kesilen su hizmetleri acilen yeniden sağlanmalıdır talebini dile getirdiler. Geleceğe yönelik su kesintisi planlarından vazgeçmesini istediler genel yönetimlerin. Su hizmetleri için kamusal kaynak sağlanmasının Elzem olduğundan bahsettiler. Ee, ayrıca su için finansman programının yürürlüğe konmasını talep ettiler. Çünkü uzun erimli yatırımlar yapılmadığı süre içerisinde yerel yönetimler tarafından her an her yerde e, su krizi patlak verebilir. Bu yüzden de e, bu talepleri hala geçerli. E, Filint'teki insanlar da hem yoksulluk hem ırkçılığa karşı mücadele ederken bir yandan da e, su hakkının kamu e, su hizmetlerinin kamu eliyle verilmesi gerektiği talebini e, yılmadan anlatmaya çalışıyorlar. Bunu da işte az önce e, Goncun da söylediği gibi e, ünlü şahsiyetler kamu oyunun Tarafı, kamuoyu tarafından bilinen kişilerin e, sözleriyle e, de dile getirmeye çalışıyorlar. Flint için tekrar hatırlayalım Michael Murun e, sözünü e, bir daha hatırlayabilirsem ben söyleyeyim. E, Flint krizi beyazların yaşadığı bir şehirde meydana gelmezdi. Yine bir e, insan hakları aktivisti sivil haklar aktivisti Jesse Jackson'ın da söylediği gibi filin hakkı e, ticari çıkarlar uğruna ihanete uğratıldı e, demişlerdi. Evet bir başka konuya geçmeye vaktimiz kalmadığını düşünüyorum. E, su hakkından bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Su hakkı